Herkese dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programı başlıyor. Yeni bölüm ve başlık hiçbir kimseyi ihmal etmeyen peygamber ufku. Soru. Bir hadis-i şerifte İslam'ın garip olarak başladığı ve bir gün yine garipliğe avdet edeceği ifade edilerek, Garipler müjdeleniyor. Diğer taraftan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Risaletinin ilk zamanlarında iki Ömer'den biriyle dinin teyit buyurulması için dua ediyor. Bu açılardan bir beldede iman ve Kur'an hizmeti adına ilk adımlar atılmaya çalışılırken, muhatap seçiminde, Öncelikli olarak o beldenin garipleri sayılabilecek kimseler mi? Yoksa toplumun önderleri sayılan şahıslar mı esas alınmalıdır? Evet değerli dinleyenler, müellif bu soruya şöyle cevap veriyor. Cevap Değişik münasebetlerle üzerinde durmaya çalışıldığı gibi, Gurbet kavramının, bizim mülahazalarımız içinde çok önemli ve oturmuş bir yeri vardır. O mülahazalar çerçevesinde konuyu hatırlayacak olursak, şunları söyleyebiliriz. Herhangi bir yararı olmayan yahut ne bir yararı ne de bir zararı söz konusu olan gurbetler olduğu gibi, faydalı ve hak nezdinde makbul gurbetler de vardır. Sorunuzdaki hadis-i şerifte beyan buyurulan gurbetin ise ikinci kategoride değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Ayrıca bilinmesi gerekir ki gurbet fertler için mevzu bahis olabileceği gibi aileler, toplumlar hatta bir millet ve ümmet için de söz konusudur. Mesela inandıklarını ifade ve tatbik etme imkanlarından mahrum bulunan ve yaşadıkları ortam içerisinde yabancılık çeken fertler garip olduğu gibi, değişik kanallardan gelen baskılarla preslenen ve günümüzün moda tabiriyle mahalle baskısına maruz bırakılan aileler de gariptirler. Nitekim bir kısım İslami eserlerde, namaz kılınmayan muhitte bulunan bir mescidin, fasık bir kimsenin kalbinde ve okunmayan bir evdeki Kur'an'ın Zalim bir erkeğin nikahı altındaki saliha kadının, serkeş ve arsız bir kadınla aynı evi paylaşan salih erkeğin ve halinden anlamayanların içinde alim kimsenin gurbeti olmak üzere fert ve toplum hayatında yaşanan çeşit çeşit gurbetlerden bahsedilir. Bunlar içerisinde hiç şüphesiz en büyük gurbet, halden anlamayanların arasında bulunan Mana ellerinin gurbetidir. Ve bu manadaki gurbetin en büyüğü de efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin gurbetidir. Sonra da derecesine göre nübüvvet yolunu temsil etmeye çalışan temsilcilerin gurbeti gelir. İslam coğrafyası ve gurbet Gurbet denilince günümüzde bütün bir İslam dünyasının yaşamış olduğu gurbet içre gurbetleri hatırlamamak mümkün değildir. Zira bir buçuk milyara varan nüfusuyla tarihin hiçbir döneminde ulaşamadığı bir kemmiyete kavuşmuş bulunsa da ne yazık ki bu mübarek coğrafya şimdilerde tarihin hiçbir devrinde yaşamadığı ölçüde hüzünlü bir gurbeti iliklerine kadar hissetmektedir. Evet, dünyanın değişik yerlerinde bulunan az sayıdaki dertli sine ve onların Allah rızası istikametindeki bir kısım mini gayretleri istisna edilecek olursa, ki o mini gayretler içinde de istenen seviyede ihlas, samimiyet ve kardeşliğin korunabildiği iddia edilemez, İslam coğrafyasında Müslümanlar hesabına ne halk ne de idareciler seviyesinde sağlam bir plan ve projeye dayanan, ileriye matuf, kayda değer, ciddi bir çalışmanın var olduğu söylenemez. Bu açıdan denilebilir ki bizim dünyamız bir manada hesapsız ve mefkuresiz insanlar dünyasıdır. Evet başka ülke ve milletlerin karşısında aciz, bir sille ile sarsılabilecek, bir kıvılcımla efradı birbirine düşürüdüp, birbirinin kurdu haline getirilebilecek, içler acısı manzarasıyla bu coğrafya, katmerli gurbetler altında sürüm sürüm bir haldedir. Yüce Rabbimizden niyaz ederiz, bu ümmete, ulvi gaye ve yüksek mefkure sahibi, canını dişine takıp dünyanın dört bir bucağında diriliş soluklayan, kardeşleriyle el ele yürürken çevresine hep emni eman hisleri neşreden ve bu yolda attığı her adımını şer-i şerifin kat'i naslarıyla test eden müstakim müminler bahşeylesin. Bahşeylesin de, asırlar boyu yaşanan bu hazin gurbeti, onlar vesilesiyle hitama erdirip, İslam aleminin yüzünü bir kere daha güldürsün. Amin. İlk Garipler Asıl konumuza dönecek olursak, sorunuzda da ifade edildiği üzere aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ''Bede'el İslamu gariben ve seyyi'udu gariben kemâ bede'e, fetûbâ lil gurebâ illezîne yuslihûne mâ efseden nâz. İslam garip olarak başladı. Gariplerle temsil edildi. Ve bir gün başladığı gibi yeniden bir gurbet dönemi yaşayacaktır.'' herkesin bozgunculuk yaptığı dönemde imar ve ıslah hamlelerini sürdüren gariplere müjdeler olsun buyuruyor. Hadis-i şerifteki İslam garip olarak başladı mübarek beyanını, bu dinin edasından, üslubundan, yolundan, mesajından, halinden anlaşılamayan bir cahiliye atmosferinde neşet ettiği ve onu temsil edenlerin, bu tür gurbetlerle imtihan olduğu şeklinde anlayabiliriz. Bilindiği üzere Mekke müşrikleri uzunca bir zaman İslam'a karşı direnmiş. Onun bir avuç müntesibine boykottan komploya, ondan her türlü eza ve işkenceye kadar yapmadıkları despotluk ve zulüm bırakmamışlardı. Bir diğer taraftan İslam, ilk neşet ettiğinde gariplerle temsil edilmiştir. Evet, o ilk temsilcilerinin içinde toplumun ileri gelenlerinden hemen hemen hiç kimse yok gibidir. Hatırlayacaksınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Dıhiyetül Kelbi radiyallahu anh ile Roma İmparatoru Hirakl'e mektup gönderdiğinde Hirakl Ebu Süfyan'ı çağırtmış ve ona bazı sorular sormuştu. O sorulardan birinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kastederek, ona daha ziyade ittiba edenler kimlerdir? Zenginler mi, garipler mi diye sormuş. Ebu Süfyan da garipler diye cevap vermişti. İşte bu garipler, kendi toplumları içinde çok garip karşılanmış ve ciğersuz denecek ölçüde çok garip muamelelere maruz bırakılmışlardır. Fakat o müminler bunların hiçbirine takılmamış. Her türlü akabeyi aşarak Allah'la münasebetlerini kusursuz denebilecek ölçüde devam ettirmiş. Ve dini mübeyni İslam'ın intişarında tarihin daha sonraki hiçbir döneminde görülemeyecek ölçüde Allah'ın yüce adının bir bayrak gibi gönül buçlarında dalgalanmasına vesile olmuşlardır.